Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor Yanlış anlaşılmasın bu şarkı çok güzel bir şarkı sevgili dinleyiciler Sandy Tom Devil's Beat Bunu ilerleyen dakikalarda bize haber geldi İlerleyen dakikalarda uzun uzun dinlersiniz dediler. Peki şimdi ne yapacağız dediler Şimdi de dediler Çıkın gündem hakkında konuşun. Ama efendim dedik yani gündem hakkında konuşalım. Başımıza bir şey gelmesi var konuşun dediler. Cesaretle konuşun dediler e biz de e, böyle gaz alınca koşa koşa stüdyomuza geldik buyursunlar efendim yoksa dışarıda çok güzel çadırımız var orada oturacağız falan İlla oradan hiç kalkmayacağız diye bir şey yok. Nasıl olur hmm. konuşacak mıyız bugün? Konuşacağız tabii ki. Hmm, bak bak ben nasıl konuşuyorsam Oktay sen de öyle aynı şekilde beni örnek Aa, al kendine vallahi, tamam Valla nasıl çatır çatır konuşuyorsun Fahira. Ah Teşekkür ederim ağzıma geleni söyleyeceğim bugün. Aman Fahir dur yapma. Ya, yok yok yapacağım yapacağım. Yeterli mi bu ses kontrollerimiz? Evet ses, ses kontrollerimizi, kontrollerimizi yaptığımızda göre. değil mi yeterli. Hmm, Şimdi tamam. esas konularımıza girebilir evet. miyiz? Buyursunlar evet. efendim durduğumuz Esas kadar. konularımız bugün tabii ki genelde dış gündem ağırlıklı. Sonra azıcık iç gündem biraz daha dış gündem. Biz... Sonra yoğuşmalı haberler. yoğuşmalı haberlerle bitireceğiz bugünkü programımızdan kısa örnekler. Oktay Demirci ile başlıyoruz. Yine yoğuşmaları en sona bıraktık. Ve tabii ki e, evet. daha sonra da e, Avrupa'ya gidecek bir dinleyicimizi bugün yine belirliyoruz, belirliyoruz değil mi? Belirliyoruz, evet. Bugün yine belirliyoruz. Şimdi öncelikle e, tekrar Fransa'ya gidelim, sonra Yunanistan'a gidelim. Seçimlerin olduğu yerleri şöyle bir dolaşacağız. Tabii ki. isterseniz o zaman e, bunlar biliyorsunuz Avrupa'da seçimler oldu. Ve evet. e, bu seçimler e, demokrasinin bir gereği. Yani diyeceksiniz ki niye seçim oluyor falan filan. <gülüyor> bunlar hep Avrupa'da çok normal. <gülüyor> ve Avrupa'da çok normal, Avrupa'da çok normal. Radyo Tüdesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yarın 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin doğum günü. 9 Mayıs'ta Radyo Tü 9 şanslı çifte 9 Avrupa ülkesine gönderiyor Avrupa Birliği'nde birlikte. Ve biz de o ülkelere giden dinleyicilerimiz orada yabancılık çekmesin diye Avrupa'da çok normal bölümüyle onlara biraz bilgiler veriyoruz. Şimdi yarın öbür gün Fransa'ya gidenler çünkü bizim ziyaret edilecek ülkeler arasında Fransa var. var, var. Evet tabi ki. Yunanistan var. Var. İki ülkelerde de seçim oldu. Şimdi oraya gidecekler mesela yarın öbür gün. Papandreou diyecekler. Ha, ne Papandreou? Papandreou mu diyecekler. Sarkozy falan diye bir espri vesaire siyasi espriler. Hı -hı. Veya dinleyicilerimiz belki mukallit çıkacak. Sarkozy taklit yapacak. Biz nasıl <gülüyor> burada demirel taklit yapıyoruz? Orada diyecek. Sabı. Geçti canım onun modası falan gibi durumlar olmasın. Popülerleşeceğim derken kendilerini zor duruma düşürmesinler diye biraz outback <gülüyor> ...de bilgi verelim. Son Şimdi, siyasi konjunktur. <gülüyor> Oland'ı biliyoruz zaten. Oland. Oland. E, Cumhurbaşkanı. E, Baştaki H okumuyor mu Oktay? Öyle mi söyleyeceğiz? Olan Öyle söylüyor. François Oland deniyor. François. E, öyle söyleniyor ama... François e, Oland. Oland. Oland. Gene yaptın yapacağını diye konuşacağız. Demiş. demiş. Merkel aramış <gülüyor> böyle demiş. Dün beklenen telefon geldi. E, biliyorsunuz dün... Merkel aradı mıydı Merk aramadı mıydı? Merkozy bir tamamen bitti. Aynen. Merkel bitti. Angela Merkel de arayacak. Merkel güvendi şu anlıyor. Anda... Ee, şu anda başka bir isim aranıyor. Ama hiç olmaz. Hiç Alert uygun nasıl değil. Nasıl ki hiç uygun değil. Yani Mer ne olacak? Merkola Ant Merdi diyorlar. Merdo diyebilirler. Olmaz o da Fransızca da. Merdo, yanlış Merdo diye ol olabilir mi? Evet. Mer Merdo olmuyor. Merdo olabilir. Doğru. Merdo'nun güzel de şarkısı var dedi. <gülüyor> Vay güzel bir tespit yaptı. Değil olabilir. Mi? Ege güzel neydi olabilir. o Merdo şarkısı? Ben esasen size biraz zımırılı tanıyıp... <gülüyor> Merdo, <gülüyor> Merdo Merdo Merdo Merdo Merdo Merdo. Merdo. <gülüyor> evet. Şimdi Fransa'da Merdo şarkısının eksikliği bugünlerde hissediliyor. <gülüyor> Bu tip bir boşluk yaratmış durumda. Yaratır. Almanya Fransa telefon hatları. Merdo şu anda boş... kabahat demek ya Fransızca. Evet. Yani hatta Merdo kabahat demek. Son Merdo. Merdo olunca iyice kalıyor. Yani, yani. Kallavi Merhal. Yani yoksa şey mi? İki ee... parçanın ötesinde o blok. Merdo <gülüyor> acaba şey mi demek hani yani. E... <gülüyor> Sıkı, <taksayan gülüyor> Sıkı, yani anlamda yani mı? o anlamda mı kullanılıyor? Tam tersi. Karla Fransızcadan Bruni. bahsediyoruz tabii Tabii Fransızca ya. Fransızcadan bahsediyoruz. Karla Bruni, herkes Karla, Bruni herkes Karla Bruni hakkında bir şeyler söylüyor. Yani e, boşanacak. Yok işte bundan sonra gider. İşte durmaz bilmem ne falan. Dün hüngür hüngür ağlamış kadın. Karla Bruni. E, Cumhurbaşkanı Olat seçilince bütün böyle gözyaşları içinde kalmış. Sel çok olmuş çok atmış, üzgün, çok abi. mutsuz. Ondan sonra bir taraftan Çünkü bu konuşuluyor. Melek Yavrusu'nu Cumhurbaşkanı çocuğu olarak doğuracaktı. Şimdi eski, Oha, Cumhurbaşkanı. Eski, Cumhurbaşkanı. eski Cumhurbaşkanı ve eski yani siyasi olarak. Çok yazık. Onun dışında dün e, biz konuşmuştuk. Saraya ne zaman geçecekler oturacaklar diye. E, Oland'la sevgilisi Valeri e, ne zaman geçecekler ne yapacaklar ne zaman çıkacak Sarkozy çifti diye. Bir açıklama geldi dün biz programdan çıkar çıkmaz. Fransa First Lady'liği konusunda bir tartışma var şu anda biliyorsunuz. Hmm. Oland'la e, sevgilisi Valeri Sevgilisi Valeri diyoruz. Şey mi demiş Oland? Ben yani Cumhurbaşkanı olayım da First Lady'i karşılığını isterseniz <gülüyor> yani Sarkozy'ye bir şey olmayacaksa öneceğiz. First Lady gayet güzel gibi bir konuşma <gülüyor> mı yaptı Yok öyle dememiş ya. Çünkü çok <gülüyor> o, ters olur ya. Çok. Ters olur yani tam kadro olarak. <gülüyor> tamam adam belki Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti Sarkozy'ye. Ama ya o kadar da değil, değil yani. yani. Ben olayım o zaman demiş. <gülüyor> İstersen. Çok çirkin günler tabii ki. Çirkin. Çirkin. Çir çirkin, çirkin değil mi? Çirkin. Belki daha da çirkinleştiriyor. Bu <gülüyor> <gülüyor> çiftin hayatını zehir etti adam ya. <gülüyor> ee, şu anda bir değişiklik olması söz konusu Fransa'da. Çünkü ha. evli olmadığı için resmi anlamda first lady olamıyor valeri. Saraya girebiliyor mu? Saraya da giremiyor işte. Lojman hakkı yok ya. ya. Öyle düşün Fabi. Akşam geldi mesela oturtar yemek yediler. Hadi canım sen gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında la vie kimse, la diye geçer. Kimse de şey yapmaz ya. Dur çocuk la vie à nedir? Alaminit mi? La vie à Dostlar. A la mon ami. Mon usulü yani. Arkadaş. <gülüyor> Arkadaş usulü. Ben öyle biliyorum en azından. <gülüyor> Bakayım. Değil. Öyle bir şey söylememiş Valeri Hanım. Şöyle demiş protokol için evlenmem. Gerekirse evlen. Ha protokol içinin de evlenmez mi? Evlenmem ne evleneceğim? Ben de şey Ev... protokol için gerekirse evlenirim. Çiğ tavuk yerim. Evlenme... Evim var barkım var demiş. Hmm. E, yeni rolüme adapte olacağım. Gider gelirim her gün demiş. E nasıl olacak o zaman yeni rolü madem çalışıyor. gel <gülüyor> Paris 45 dakika mı demiş. <gülüyor> zaten yakın abi oturduğu yer. Valeri Hanım'ın saraya yakın çok yakın merkezler yani. İkisi de. Benim için maddi açıdan bağımsız olmak çok önemli arkadaş demiş Valeri. Ee, first Lady olduktan sonra da gazeteciliğe daha gazeteci biliyorsunuz. Kanka. Evet. Valeri. Ee, o yüzden e, oturursam otururum ama illaki mesleğimi de yaparım diye böyle bir e, açıklaması var. Abi ama şimdi gördüm kadıncağız daha önce iki kere Böyle bir evlilik hadisesi yaşamış. Bir üçüncüye de nine Üçüncüye diyormuş. de nine diyormuş şu anda yani. Yani ooo oh, oh, oh, demiş ya o iş biraz zor. O iş biraz e, zor demiş. İlla first lady'nin böyle bir şey maaşı mı var bir şey mi var? Sembolik bir şey yani sonuçta devlet başkanının hayat arkadaşı değil mi? Evet. Şey, first lady'lik. Evet. Yani şey bir insan bekar olsaydı ne olacaktı first lady diye. Belki annesi olacaktı, kız kardeşi Ya işte orada fazla. gazeteci. İlla bir şey mi olacak? Gazeteci. Veya hemen gene şey mi? Ne zaman evliliği düşünüyorsunuz soruşturmasına giren paparazi sorusu mu bu? Ya işte şey diye somut bir şey var ortada. Saraya oturamayacak, first lady ünvanını alamayacak. Niye oturamıyor Gibi ya bir saraya? Şey. Saraya o... oturur da first lady olarak tamam, diye. Tamam tamam demişler gece kalırsın falan ama yani first lady lakabını alamazsın. Alamazsın. Çünkü neden belediyenin nikahı yok? He belediyenin nikahı olmayınca gerçi Cumhurbaşkanının yetkisi vardı herhalde. Yok. Paris ya. Belediyesinden nikah olması Haydi lazım. Abi. Vallahi var ya. Paris büyük şehir mi? Paris büyük şehir. Büyükşehir, Büyükşehir, Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi değil mi? Bakayım. Evet. İl belede. Değil mi? Partisil olsun diye bir şey hatırlıyorum ben ama çok eskilerde, eskilerde galiba. Eskilerde değil mi? Oğlum 1200'ler yok onlar daha eski. Bir de Yunanistan'a bakalım. Yunanistan'a Atina'ya giden e, şu anda dinleyicilerimiz... tartışlarımız. Ta, şey olmasın, e, şaşırmasın. Şu anda Yunanistan'da hükümet yok. <gülüyor> e, ama hükümet kurulmaya Tam çalışılıyor. Tam gitme zamanı. Bir Birinci... çok fırsattan istifade. Onlar da şaşkınlar. Ne vereceğinizi, ne alacağını hiçbir şey bilmiyorlar. Şimdi e, genç bir lider var. Chipras. Ee, Genç lider deyince aklıza kaç yaş geliyor sizin? Ee, 70. İşte, Avrupa'da öyle değil abi Ben şeyden biliyorum Deniz Baykal Türkiye'nin en genç lideriydi Tamam zamanında, 55 55 diyorsun benim de aklıma 50-55 geldi en genç Ya bizde gene 70 yaş genç liderdi yani Ama Avrupa'da öyle değil Avrupa'da genç lider deyince 37 geliyor akla Hadi 37 canım Aa, Çok gençmiş Çipras'a Çipras şu anda e, sol koalisyonun başındaki isim hükümet kurma görevi verdi Bakalım birkaç günde ben uğraşayım dedi ikinci parti oldular Genç dinamik o yorulmaz hiç yorulma nedir bilmez Kendimizden bilelim yani. Ben siyasetçi olsam hmm. yani Yunanistan'da siyasetçi olsam genç liderle çalışmayı hiç istemezdim. Hele böyle 60 yaşında falan olsam da başbakan 37 yaşında olsa ya bu adam durmuyor arkadaşım falan diye şey yapardım. Hmm. Yani saat 8'den sonra çünkü ben son yiyince midem yanıyor falan diye açıklamalar yapmak hmm. zorunda kalacaktım. Anladım anladım. Yok ama herkes çok mutlu 37 yaşındaki çip rastan, ee, çok mutlu hadi kurarsan sen kurarsın diye e, verdiler gözü Kıbrıs'a bakalım Yunanistan'a biz dinleyicimizi göndermeden önce hükümeti kurmak amacım nurdu. diye bir ifade etmiş. Yani e, illaki onu yapsın çünkü biz de dinleyicimizi şaşkın gönder gitti hükümet gitti, kim? Yok yani. yani Türkiye'den yani. gelecek ekibe yetiştireceğiz diye açıklama yapılmış Evet Şöyle bir açıklama yapmışlar. Tebrik ediyoruz. Avrupa'da çok normalin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bu yaz Radyo Öt'ün davetlisi olarak Avrupa Birliği'nin davetlisi olarak İtalya Atina'ya ve Fransa'ya gidenler gerçekten de gergin siyasi bir ortamda olacaklar kendilerinin. Evet, tam anlamıyla siyaset olarak ortada bir gerilim yok. Seçimler yapılmış, ortam onun sonrasında e, değişiyor. Hmm. Ama bambaşka şeyler var, biz de size bunu e, hazırlamaya çalıştık. Modern sabahlar Modern sabahlar ne kadar güzel bir şarkıydı. Moğollar sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Nasıl bir dünya bu? Nasıl insanlar arasında yaşıyoruz? Ne tip gerçeklerle yüzleşiyoruz? Hepsiyle, hepsiyle yüzleştireceğim seni. Oktay bu haberi vermek istiyorum. <gülüyor> ben de bir iki sorusunu cevaplamak istiyorum. <gülüyor> tamam bari. tamam sen de cevapla. <gülüyor> Buyurun. Ee, biliyorsunuz Emre vakası ve Zokara vakasını çok fazla konuşmadık. Konuşmak da istemiyoruz ama evet. bugün gazetede yani ön sayfada bunları da görünce vermedik. Yani şimdi bir olay çirkin diye de hiç konuşmuyoruz ama da memleketin başka konuştuğu konu yok yani. Evet. Haftaya Fenerbahçe ve Galatasaray maç yapacaklar ve şampiyonu öyle belli olacak. E şimdi biz bunu maçta çirkin olaylar yaşandı sonrasında çirkin konuşmalar oldu diye yok gibi bir şey yapacağız. <gülüyor> yok, hepsininlerin bozuldu şöyle ki herkes Zokore'ye şimdi ırkçı söylemlerine nedeniyle Emre'ye e, işte cezalar verildi falanlar filanlar işte Zokore'ye herkes destek çıkmaya çalışıyor. Tabii ki Trabzonsporlu e, taraftar da e, destek çıkıyor Zokore'ye ellerine pankartlarla çıkmışlar. Hepimiz Zokoru'z diye öyle ama ben kendileri ne yapmış olabilirler. Dünyanın en çirkin hareketi olan yüzlerini ha? siyah mı boyasalar yoksa? Yok yani keşke öyle <gülüyor> Ellerinde e, bayraklar var mı peki? Var e, ellerde. bayrak gibi bir şey mi? Yok ellerinde <gülüyor> anladım ohtar. Yok yok pankartlar var. Bayraklar pankartlar, pankartlar var. var. <gülüyor> keşke siyah boyasalardı. <gülüyor> siyah çöp poşet <boşadı>, dikilmiş. <gülüyor> Yani var bütün ne sinir kaldı ne şey kaldı yemin ediyorum. Ya yani şöyle görünce de hakikaten fotoğrafları hepimiz zokarayız diye. Ee, karışık, evet güzel karışık. destek güzel destek güzel. Güneşi, kafamız karışık kafamız <gülüyor> kafamız çok karışık. Kafalar çok karışık o yüzden yani Konuştukça da karışıyor. Konuştukça da karışıyor birilerinin kafası. O yüzden. Bu arada e, Emre'nin açıklamaları var. Hemen yan tarafta haberin yanında. Zokora beni hadım ediyordu. Alıştı. Tekmeye yediğim an içimden dedim ki gezin, gezin. <gülüyor> ya bu noktaya mı geldik ya? Yani spor sayfalarında mı bu? <gülüyor> Yok ön ha, İyi bari. Spor sayfada olsaydı çünkü hakikaten bir garip olacaktı yani. Sağlık köşesinde ne olabilir. <gülüyor> ve şey demiş Allah'tan bir çocuk babasıyım. O demeden sonra bir çocuk babası ve birazcık İngilizce biliyorum. Emre <gülüyor> tamamen <gülüyor> takımından bahsediyoruz ya. Ay. Biz futbolcuların takım hakkında konuşmasına alışkınızda Öyleyse. bu, böyle bu de değildi. O, bu yani. değildi ya. Hakikaten iyi bir çalışma dönemi olacak hazırlık. Şey de diyebilirdi. Rakim Allah değil. da sağa yatırın. <gülüyor> <de>, sola yani. Oğlum <gülüyor> şansımla yani. Ya normalde işte, hep sola. Ondan bize on bir arkadaşlık getirdi. bu şey demiş. Böyle şeyler de biraz şanslıymış ben <gülüyor> Ya beyefendi demişler şöyle bir geri alalım sizi. Hasan Şaş mı demin? Ee, Hasan Şaş. <gülüyor> Demiş istemiş ya adam istemiş ya canı istedi. Hasan Şaş dedi. Kaç kere Hasan Şaş dediğini duydun sen? Bir kere Vallahi demiş. Vallahi hiç. Yok yok 3 4 kere. De... <gülüyor> 3 4 kere de hayatı boyunca. Hasan Şaş nerede? Fenerbahçe değil mi? Ne Fenerbahçeli. Geçmedi diyorsun. mi Fenerbahçe Ne diyorsun neye? Galatasaraylı Ne, ne Galatasaraylıydı? Bırakmadın mı e, Galatasaray'ı? E, teknik e, ekip de teknik ekipte artık. Bir ara bıraktı ekip diye ekip ben hatırlıyorum. Futbolu bıraktı. Yani futbolculuğu bıraktı daha doğrusu. Tamam. Hmm. Tamam ha. oradan ben şey. Oradan ha bildi. Bildi bildi. Bildi, bıraktığını söyledik. Evet e, Zokora ve Emre konusunu böyle kapatalım ve diğer şeylere bakalım istersen. Bakalım e, o zaman biraz da Sivaziland diyoruz. Bir acıkta Sivaziland çünkü ülkemiz Sivaziland'la Sıv ilgili e, bir espri var mı? Var. Var. Var. <gülüyor> <Sıvaz, gülüyor> direksiyon başındaki Oğlum, <gülüyor> dinleyicilerimiz esprilerini yaparken en yapsın. azından bir ellerini direksiyonda tutsunlar. <gülüyor> tutsunlar. Bir, e, bir, bir müsaade edelim. Herkes esprisini bir yapsın. Ülkenin geçim kaynaklarını düşününce yani hiç gezinemeyiz ama <gülüyor> keyfimiz yerinde 13 eşi olan Sıvaziland kralı e, Musvati üçü biliyorsunuz Allah üç, Üçüncü Musvati'nin kültürüne geçer. aykırı hiç Demek. eşi olmasa daha güzel bir <gülüyor> hükümdarı olurdu olur mu ya? Bizde de böyle hükümdar <gülüyor> gerekir. Eee Sıvaziland kralı. 3. Musvati'nin 6. karısı Angela Gija fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü gerekçesiyle saraydan kaçtı. Bu da Svaziland'ın ayıbı olsun. tam bir haber. Kralın iki eşi de geçen yıl benzer gerekçeler yüzünden çocukları arkasında bırakarak Londra'ya kaçmıştı. Yani bu tipi hani diyenler olabilir hep Fransa hep Yunanistan. Tabii ki. Biraz da Svaziland. Ya Svaziland, ya Svaziland diyenlere o taraftan da böyle bir şey vereyim. Ya tam bu Svaziland'dan e, haberler tam şey e, garip garip kral eşini yakın arkadaşı dönemin adalet bakanıyla e, basmış zamanında. Evet okuduk onu ya. Okuduk mu ben Aa, hatırlamıyorum bunu. Bastı bastı öyle. Geçen bir... yıl Kasım ayında 12. Kazısı... Aynen öyle geçen yıl Kasım ayıydı. <gülüyor> doğru. O zaman doğru burada yazanlar. <gülüyor> Kasım, 14 Kasım mıydı neydi? Ama tabii ki hep böyle e, yani bizi güzel haberleri olmuyor. E, Svaziland'da güzel şeyler doluyor. Ne oluyor? <gülüyor> Svaziland'a yakın bir yer olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bir düğün haberi var. Zaten dünya artık küçüldü. Küçüldü, çok küçüldü. Angelina Jolie ile Brad Pitt biliyorsunuz. Dünya evine giriyorlar. Evlenecekler. Nişanlanmışlardı bundan önce. Tabii. Nişan kıydılar. Facebook'a yazıyorlar çünkü. engel. Engage mi? Yo Fionse Fionse yazmıştı. Fionse yazmıştı Peki, olurken nişana Kimi çağırmış o da Tabii koyduk? ki. Söyle Oktay, söyle onu. Ben sor. bilemedim ya, ama konser. Konser. kim olabilir ya? Hadi Şu söyle. Hep Tuzak kurdu, bekliyoruz. Sinsi, sinsi bekliyorum. <gülüyor> Fiyonse olduk. Kimi çağırsak? Angelina demiş. Eee brette durur, durur mu? Lan. Durur mu? Durur mu? Durur mu cevabı? Durur mu? gene demediniz ha. Dedi Çok Beyoncé sinsi dediniz. bir şekilde birbirinize attınız. Kim demiş? İkinizi de demediniz. Ben bir B harfi söyledim de kim gelmiş? Sen demedin ben. Ben demedim. Bahir'i duymadım. Ben de dedin, sadece be dedim yani be çok, çok... adamlar mısın sen sesi yükselteyim falan filan oradan cesaret bulur arada söyler diyerek Valla büyük gelelim sevgi dinler. Vallahi bizden korkulur. tebrik ediyoruz o zaman. Tebrik ediyoruz ama bir şartı var Brad Pitt'in. Ne demiş? Yani Siz kafanı ev... bir küçülttüreceğiz demiş ya. Vallahi yemin ediyorum ona dolak bulamadık be. Dolaylı olarak onu söylemiş galiba. Acı kilo al mı demiş. 5 kilo alman lazım demiş. 5 kilo alırsan demiş evleneceğim ve en iyi yerli araba demiş. <gülüyor> Angelina <gülüyor> Jolie. En son model yerli. en son model yerli araba demiş. Abi çok etkili oluyor. Ben onu Yunus söyleyeyim. Yunus gibi araba alır bunlar Amerikalı olduğuna göre. <gülüyor> Valla öyle büyük de bir araba. Ve demiş biner gideriz demiş. Dacia'ya gideriz. Karadeniz turu yaparız demiş. Brad Pitt demiş. Hem büyük hayali zaten bir Karadeniz turu yaparız. İnanmıyor ya. musunuz ya? Ya inanıyoruz abi. Niye inanmıyordum ya? Yani şimdi o Angelina Jolie'nin gelinliğini diken tershane vücudunda böyle bir süpürge sapına hı hı. kumaş sarıyor gibi bir şey. Ondan sonra duvak içinde Peynir tenekesi mi kullanacak? <gülüyor> bir tane peynir beyaz peynir tenekesi getir, onun üstünde. Ay ne güzel ötüyor ya. Oktainki mi ötüyor? Oktainki ötüyor. Oktai çok güzel Oktayın ötüyor. Oktainki buradaki ki mikrofonu. <gülüyor> Şahret Samiri. O zaman şarkılarla istersen. Tabii bu, bu saati, saati şarkılar gel. çünkü madem Oktainki ötüyor. Twitter üstünden bir istek almışız. Bu sabah bir onu da çalalım isterseniz. Ne istemişler? Sabah sabah ne istenmiş? Şöyle bir neşvemiz yerine gelsin diyerek dinleyicimiz bize. Diyerekten, diyerekten. Ee, şöyle bir Esat Dört Yol şarkısını dinleyelim de acık göbecikleri de atalım demişler. Biz de madem böyle bir istek var ona kayıtsız kalamıyoruz. Neşemizi buluyoruz. Hmm, modern sabahlar. Derin aman, aman uykum çok derin benim vay vay Haydi de uykum çok derin benim vay vay bir durun kalkacağım tamam Bir on dakika verin bana vay vay Bir on dakika verin bana vay Güzelim doldur, taşmasın dikkat. Buraya esad dört yoldur, şaşmasın dikkat. Koçlar. Modern hmm, sabahlar. Soyuna verin sade, oynatsın Kate kızı. Black smoku yeleyin, Johnla kalsın gazı. Black smoko gelin, canla kalsın gazı, akıllı başla güne, katlama hep gördüğüne Esatla ge geliyor, başlayalım düne. Esatla Ege geliyor, başlayalım düne. Hadi ankaralı, nerede aşıklar? Nerede aşıklar? Kaşıklar. Şşşt, başlıklar. Kaşık yani, kaşıklar. Pardon. Hocam pardon, ee, kaşıklar nerede acaba? Ha, yok mu? Ee, çatal, saçma mı olur mu? kaşık gibi. O zaman necburen, e, kaşıksız devam ediyor ...Modern Sabahlar... ...Modern Sabahlar... ...Modern Sabahlar... ...Radyo türesiniz Modern Sabahlar devam ediyor... ...ve Modern Sabahlar... ...bu sabah bir çifti daha... Avrupa'ya gönderiyor sevgili Yepa. dinleyiciler... Avrupa biletiniz elimizde... ...kazanmak için bizi aramanız gerekiyor... ...telefonumuz 210-30-30... ...bugün... Avrupa'nın hangi şehirlerinde hangi radyoları dinlemeliyiz diye soruyoruz. Telefonumuz 210 130 diye bir kez daha hatırlatalım. Yani işte Londra'da BBC bir dinleyeceğiz. Onu biliyoruz da Fransa'da ne dinleyeceğiz? Polonya'da ne dinleyeceğiz? Efendim Lüksemburg'un hangi radyosu meşhur? Lüxenburg'da mı? Brezi Brezilya hmm. ha o ailesi. Bütün Brezilyayı biliyoruz, Avrupa'yı bilmiyoruz. Ee, o yüzden bugün Avrupa radyoları listesini yapacağız. Hangi radyolar? Hangi? Ama yani şimdi tabii ki internet başındaki dinleyicilerimiz e, falanca radyo. Orada bütün radyoları sayayım, bütün e, gelir durumlarını sayayım falan diyebilirim ama dinlemiş olan orada hmm. e, havasını yaşamış olan dinleyicilerimizi özellikle dinlemek istiyoruz. Ha yani hiç gitmeyenlere şansı yok mu diyenler hayır elbette sizin de şansınız var ama onları da dinlemek istiyoruz. Onları da dinlemek istiyoruz. Ve her dinlemek Hatta istiyoruz. Sizi dinlemek, sizin görüşlerinizi almak, sizlerle yeni bir boyuta geçmek istiyoruz. Çünkü sizler önemlisiniz. Diyoruz. Ve Neşememizi bulmaya başlıyoruz. İlk telefon geldi galiba. Dur bakalım Neşemizi bakalım. bulacak mıyız? Mağdur olacağız yoksa? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nurşah ben. Nurşah Hanım hoş geldiniz. Hangi hoş Hangi radyo, hangi servis? Yok şöyle ee, söyleyeyim. Hangi ülke, hangi radyo? Peki Yunanistan'da e, Arion var. Yunanistan. çok farklı e, müzik türünde yayın yapan 7-8 kanallı bir radyo. Hmm. E, bir radyo grubu o zaman öyle mi? Evet grubu. radyo grubu. Öyle Her diyeyim. yıl mı adı? Arion. Arion diye mi diyor. Arion. Arion. Arion 1, Arion 2, evet. Arion 3 diye mi gidiyor Aynen yoksa öyle mi? Öyle öyle. Mi? öyle. Yani Aslında şöyle bir sohbetler mi geçiyor yani? Ya genel müzik yayını yapıyorlar. En yani çok fazla konuşma olmuyor ama Peki. güzel müzik yayını yapıyorlar en azından. Hani e, özellikle Yunan müziği dinleyenler için Hı. gerçekten böyle... Siz nereden dinliyorsunuz Nurşan'ın bu radyoları? Ben internetten dinleyebiliyorum şu an. İnternetten Ario'nun e, Arion'un fekansı 99'da galiba Oktay sen o Arion'un <gülüyor> e, jingle'ını evet, yapsana mı? Ya ben onlara bir jingle yapmıştım. mı ilk konuyu açtı. E, jingle yaptım gönderdim. Merkezleri Pire'de. Hı -hı. E, Hı -hı. Arion 4 için yapmıştım ben. Pireye e gönderdim ama kabul etmediler. Kullanmadılar. İstersen kayıtlardan Kayıtlardan onu bir şey yapsana. Arion 99. <gülüyor> ama yani anlamadım. Aa yok bu şey de değildi. Ee... Tam çıkmadı ya. Yani yanlış şey mi girdin? Orada kuru sesli bir folder var. Sen ona girdin galiba. <gülüyor> Kuru ses değil. Orada Fru son ses, hali diye son bir hali. folder olacaktı. Ha, Onların son bir, hali e, şöyle bir jingle varı var. İkkariteronusikitis polis aryon diye bir jingle var onları. İşte tamam. Onu kabul i̇şte, ettiler. Benim bu gönderdiğimi <gülüyor> değil. Bu size söylediğinizi kabul ettiler. O tabii yarışma değil miydi? Jingle yarışmasını? Yok. Herkes ben <gülüyor> prensip olarak yarışmaya geliyorum. Bir girmiyorum. daha söyler misin Noşan'ım? İkkariteronusikitis polis aryon. Amanın polis geliyor gibi bir şey mi o? Öyle polis geçiyor değil mi içine? Yok, şehrin eniğimizin anlamında değil ya. Polis şekil anlamında, anlamında. Polis yani. Ya, Metropolis mesela, makropolis mesela. Çok teşekkür ederim. <gülüyor <gülüyor> Görüşmek üzere. Akrosyla, metrosyla bütün ]ma. polisler bizimdir. Biz. Olsun ikalın Nur Şahanım. Makropolis'te <gülüyor> <gülüyor> <Ay>, dedi ki. Makropolis. Böyle bir <gülüyor> film var ya. Eee, hani böyle... mi? Eee, kujon makropolis. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi büyüksün, ben mi diye böyle bir, bir çok güzel bir filmdi o. Onun sonunu hatırladım ben <gülüyor> <continu> <gülüyor> onu. Hep seyrettim. <gülüyor> Metinlerimi kaybettiğim <gülüyor> için bu sabah günaydın diyeceğim. Günaydın efendim. Günaydın. <Gülüyor> Huhu maceralı diyoruz. Good morning. Nöden takın. Hello. Good morning. Hola. Cık, yok. Adeta bir. Bu insan Ayaklı Yemin ayakla ediyorum. Ayakla Alo. Alo. Kimle görüşüyoruz? Merhaba. Levent Bey nasınsınız? Teşekkürler, Teşekkürler Levent ederiz. Bey. Neredesiniz şu anda? Çok uzakta bir yerde bence. Aa, ah Levent'im, ah Levent'im, geç bulduk. Levent. Avrupa radyolarını soruyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Good morning. Good morning. Alo. Hu Ama şimdi vur oraya bir tane vur. Ee, Fahir o senin güçlü sesinle dışarıdaki şeyler arkadaşlarımızı göreve davet eder misin? Dışarıdaki şen arkadaşlar azıcık da telefonla ilgili, <gülüyor> alo! İşte gerçek demokrasi. <gülüyor> <Gör>. <gülüyor> Şu anda dinleyicilerimizin bir kısmından ''Abi ben bugün işe gitmeyeyim de radyonu telefona bakayım'' diye korkup bir şey yapabilirler ya. Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> Fahir bize de şey yapmasın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dur ha, telefon yok diyor ya. Bak telefon yok diye şimdi sessiz sessiz Günaydın gibi. efendim. Ha. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Esra ben. Esra Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Size bağırmadım Esra Hanım. <gülüyor> Hiç yanlış anlamayın olur mu? Yok. <gülüyor> neredesiniz Esra Hanım? Ee, şu an evden bir işe doğru gidiyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Ben su evimle Aa Siz biliyorsunuzdur o zaman belki. Hmm. Neredesiniz <gülüyor> bu arada? Ankara'da mısınız Esra Hanım? Ankara'dayım. Ankara'da. Hiç ses gelmiyor hiç öyle yol sesi gidiş. Hiç valla evde falan yani de ne ses yok. Yani tam garajda, e, garajın orada yukarı ama bir kısmında çekmiyor. O yüzden biraz dışındayım. Çok sessiz geliyor. Garaj mesela. dediniz evinizin hususi garajından bahsediyorsunuz galiba. <gülüyor> Apartmanın garajında. <gülüyor> yani, yani. Apartman çok. sizin yani. <gülüyor> yani. Ya, evet öyle aslında. <gülüyor> Vallahi bravo. O zaman tebrik ediyoruz. Apartmanlar. <gülüyor> Apartmanınızda kendi özel radyonuz var mı? <gülüyor> Yok. O, ya açmayı düşünürseniz yani biz biz, burada Bizce sorun ondan değil sonra bir saat Ondan sonra boş oluyoruz Buyurun Esra Hanım hangi ülke hangi radyo e, Yani bir süre ben İtalya'da yaşamıştım Hı -hı. O süre içerisinde Radyo Kis Kis İtalya'da hemen hemen tüm şehirlerinde yayın yapan bir radyo Radyo Kis, -Kis. Evet, evet e, onu söyleyecektim Radyo Kis, -Kis. Onun cıngını nasıldı Oktay Oktay vardı sen Efem kaç? kaç tane yayın yapıyordu Frequence biliyor musun? belli mi Ba internet üzerinden dinleyeyim. Artık şu an e, frekansını bilmiyorum. Ama oradayken şöyle gözünüzün önünde arabada canlandırın. İtalya'dasınız. Şimdi arabaya bindiniz. Orada jingle baktınız kaç? Yok FM yok kaç? Internet... Yani jingle jingle ben Napoli'deydim. Yani o taraftaki Radyo kiskisin e, jingle'ında. E, Aa e, orada der... şeyden çıkıyor biliyorum biliyorum. Napoli'de 89.5'ten çıkıyor evet. Abi yok 89.5 değil. Ben de internet üzerinden yayınına bir şey yapmıştım Çalışma yapmıştım. Orada e, kiskis diye bir şey var. <gülüyor> E evet. evet. folder var. Hadi Oradan bir girsene. Kuru folderını aç ama. Çık çık çık. Kuru. Evet. Hah buldum. Tamam. Çalıyorum. Radio kis kis net sesi. <gülüyor> ya bak buldunuz mu onu? Yok İnternet radyosu olduğu belli oldu. Çok, çok teşekkürler Essam'ım. Görüşürüz. diyorum. Güzel, güzel, güzel olsun. gün olsun hepinize. Teşekkür ederim. Radyo kiskisi de listemize ekledik. Hakikaten demek ki yabancı isimli radyo sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. İtalya'da. Da, ne anladım. koysak ne koysak abi pesto mu koyalım şey mi koyalım derken kiskisi koymuşlar işte. Niye ki pesto koymamışlar ya? <gülüyor> ya da <Vallahi>. pizza. <gülüyor> Adamın içi bulandı pizzadan pesto'dan. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Dilek Kubilay. Dilek Kubilay Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz Dilek Dilek Hanım. İş yerindeyim. Ne işle uğraşıyorsunuz? E, doktorum ben aile hmm. hekimiyim. Aile Ailesi. hekimimiz Dilek Hanım. Peki Dilek Hanım hemen alalım cevabınızı. E, Fransa'da Franz Intern var. Franz Info var. Franz Intel Franz Info. Evet. Tamam. Ben hiç böyle bir radyoya çalışmadım ben de hiç, daha, daha, daha, uca, daha önce yani hiç öyle bir şeyimiz olmadı. Hiçbir zingle çalışmam falan olmadı info, <gülüyor> <Fransız> <gülüyor> haber info. şeyleri şeylerimi Radyoları mı? Efendim? Haber radyo'larımı. mı? Fransa Info evet haber radyosu. Hı -hı. E, Paris'te. Paris'te evet. Mesela bu evet. arada Habere Alafifi Alafifi Hollanda ge geçti, Sarkozy gitti falan gibi haberler yapıyorlar. Evet, evet. Veya pazar günü açılan sandık sayısı. Evet. Siz dinlediniz mi peki dilek Hanım hiç bu radyoları yoksa e, internetten ben, buldunuz nasıl? İnternetten buldum. Hmm, ben de var. dedim ki dinlediniz anladınız mı? Yani, Yok, içi, <gülüyor> içi kıyılır. Valla Fransa <gülüyor> laf adam bir sus derler, adam bir sus. Yeter içi kıydım Ben yani ya. şimdi er dili bilmeden radyosunu dinler, radyo keskisi dinlersin de haber radyosunu da dinlemek niyetim <gülüyor> yani. yani. Hayır Fransızca için erotik bir dil derler yani aşk romantizm falan da olan sabah akşam ne yapıyor? Oh. Aslında Fransızca şarkıları hani çok severim ben e, dinlemeyi de severim ama e, bunları internetten buldum. E, i̇yi yapmış, iyi <gülüyor> yapmışsınız, iyi yapmışsınız. sağlık Dilek Hanım. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim Dilek Hanım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok güzel Fransızca şarkı. Radio à diye bir radyo kursan sırf Fransızca şarkılar. Radio à var mesela şey, evet. yani Fransızca şarkıyı seven. ...tutturamaz mıyız hocam? Tutmaz olur mu ya? Çok Ama güzel olur. Ama güzel olur bir jingle lazım ona, Radyo Ala Fifi diye. Ala Fifi... ...var ya, öyle bir şey var aklımda şu anda. Aa, bir daha bakayım, Ala Fifi Kuru bakıyorum şimdi. Stüdyolarımızı Orta Doğu'ya taşıdık <gülüyor> <gülüyor> şu anda. <gülüyor> Çünkü Fahir ayakkabısını çıkarıp birisine fırlattı dışarıya <Gülüyor> doğru. Ne yapıyorsun Fahir? Bir de yani yerli en güzel yerli hı. ayakkabıyı yani. attın ya. Orta Doğu Radyo. Radyo olduk. <Gülüyor> hakkını veriyoruz. Allah <Gülüyor> Fahir. Orta Doğu yayıncı mı? Orta Doğu Radyosu. <Gülüyor> Kime attın ayakkabını? Ses geliyordu sese doğru. <Gülüyor> Heykele adını. mi attın? Heykele Bir doğru. Bir tane heykel mi var orada? <Gülüyor> Terlikle döveceğiz şimdi <gülüyor> mikrofonları. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Duygu Hanım. Duygu siz niye moraliniz bozuk? Herkes gülüyor bu sabah. Yok <gülüyor> moralim bozuk ya. Kim bozdu? Sizi atmadım ee, ayakkabıyı bu arada. yoksa yine e, düştünüz telefon diye. Yok yok düşme, yok. düştünüz mü? Üzgün geliyor O Siz kendiniz düşmüş olmuyorsunuz. Şey yapmayın sıkıntı telefon yapmayın. Telefon düşmüş oluyor galiba. Ama Duygu Hanım çok Kişisel kötü bir yerden arıyorsunuz. Galiba. Galiba. Evet. Telefonunuz hep gidiyor geliyor. Neresi orası? Gidiyor geliyor mu? Buna binanın içindeyim ama. Bina Vallahi. içlerinde dolaşıyor. Bina içinde Benim. dolaşan gizemli kadın. Duygu Hanım hemen cevabınızı <gülüyor> alalım. E, İtalya'da... E, radyo Kiskis. Sonuçta. Radyo Kiskis o söylendi. E, ya, hadi ya. ya. Telefonu düşürmeye çalışırken ya. demek. O koca İtalya'da başka radyo yok mu Radyo Kiskis dışında? Bilmiyorum miyiz valla. Radyo kiskis yakın bulmuştum ben. <gülüyor> Radyo Kiskis diyorsunuz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet. Görüşmek üzere yine de ekledik listemize. Mükerrer cevap olsa da tabii evet, ki. Tabii ki Duygu Hanım'ın Kiskis'iyle. Daha önce belirtmediğimiz için. Esra Hanım'ın başında. E, onun jingleını daha önce yaptığımız için bir kere daha... Yapmak Dinlemeye gerekiyor. gerek yok. İtalya'da radyo keskis mi diyecekmiş hakikaten Duygu Hanım? Tabii ya herhalde İtal bütün İtalyanlar radyo keskisini. Günaydın Peki. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Gözde. Gözde Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba tekrar edin. Niye? Gözde Hanım bir tereddüdlüsünüz. Ee, sanki çıkmak istiyordunuz da son dakikada vazgeçmişsiniz <gülüyor> gibi de biz, de biz de itmiş bulunduk sizi sahneye gibi oldu. <gülüyor> Yok öyle değil. Öyle pat diye birden etmiyorum. Böyle arada hani birileri santral olur, Tabii alır falan iki, öyle Tabii iki üç ki... kişiyle beraber yaparız. Onu da yapalım isterseniz. <gülüyor> Biz aslında radyonun santraliyiz. Yani zaten yıllarca radyo otur diye santrali dinlettiler size. Gerçek programımız başka frekanstan yayınlanıyor. Buyurun efendim. Buyurdum. Ee, ben Avusturya'da en son işte yerel radyo dinleme şansım oldu. Avusturya'dan. Nerede? Diyanada mı? Hı hı. Ne yapıyorlar onlar sabah akşam Mozart mı? Aynen bir Mozart öyle. daha getiremedik <gülüyor> diye falan öyle bir durumları var mı? Hmm, yakın yani sürekli bir klasik müzik e, her yerden yükseliyor diyebilirim. Hmm. E, yerel radyoda da öyleydi. Caz yapanlar da vardı ama hani biz sabahları böyle turist olunca dışarı çıkmadan önce işte hazırlanırken falan açıyorduk. Hmm. Şöyle <gülüyor> pop şarkısı dinleyelim falan. Almancanız var mı Gözler sizin? Aslında ortaokulda biraz öğrenmiştim. Yok hiç kalmadı falan diye düşünüyordum ama şehri gezerken baya baya hatırladım yani. Radyo dinleyince anladınız mı yani onun için zordun? Yok o kadar anlayamadım yani. Almancanız var mı diyenin nine diyecek kadar biliyorsunuz anladığım kadarıyla. <gülüyor> Aynen. Bir de I'm Papagai. Coco is the I'm Papagai. <gülüyor> Oraları o kadarını. <gülüyor> <bize> <gülüyor> görüyoruz. O <gülüyor> kadarınıza hiç bilmiyoruz ki. <gülüyor> Peki efendim hangi e, radyoyu söyleyeceksiniz bize Avusturya'da? Ee, Österic. Yani. Österic i̇şte <gülüyor> <gülüyor> siz, mi? Österic. İşte Almanca Österic Azpaba. Österic. Yedi diye yazılıyordu. Österic. Siz, siz, efendim. Österic ne dediniz devamını anlayamadık esprilerle. Österic. Österic. Österic. Österic. Bir reklama kadar 30 dakikamız. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Herkes <gülüyor> herkes bir şey söylemezse bence anlaşılır. Ben, evet. Ben Gözde önce, Hanım söylesin. İlk önce bak. Çünkü o biliyor. Şöyle soracağım yani. ben. Telik diye bir radyo varmış. Sonra bunlar Österik diye ortaklar ikinciyi mi açmışlar yoksa? Yok tekrar diyor. İşte hani Avusturya'nın Almanca yazılışı A Almancısı. gibi. Almanca'sı Österi. Österi. Österik. Österik. Avusturya, Österik, Österik, Österik. Evet. evet. Ha öyle değil ya. ya. Radyonun adı mı bu? Österi ama bir devamlı da bir var. Österi bir. Österik bir. Be. Onu... Ben... 95. Yaptık. <gülüyor> vallahi 92. doğru oldu ha. 92. 3 aklaşıklı çıksın. 3 aklaşıklı vurdunuz valla. Adrese Esat Çaddesi Viyana diye geçer. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi güney günler. Yine güneye hoşçakalın. Zaman zaman. Bizim zamanımız. zaman.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 Radyo TV'siniz bu ders devam ediyor sevgili dinleyiciler. Avrupa biletleri havalarda uçuşuyor. Siz de kapsanız ya diyoruz ve telefonlarımıza dönüyoruz. Avrupa'da hangi şeyden hangi radyo dinlenir diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30 diyoruz ve esprili bir dinleyicimize daha merhaba. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Ha? Seninle görüşüyoruz hanımefendi. Ben Semiha. Semiha Hanım Yalnız neredesiniz şu anda? Şoka girdi yani neden Kişi konuşmadı direkt yayına bağlandı. Bu çok iyi istiyorsan. Keşke yanınızda o birlikte <gülüyor> o şoka girdiğinizde iki tokat şöyle şak şak kendine gel Samiha. Samiha mı? <gülüyor> <Semihadı>. <gülüyor> evet, <Semihha. gülüyor> Semih Semiha. Evet Semiha. Neredesin Semiha Hanım? Ee, adliyedeyim. Adliyedesiniz. Bir ne? vaka mı var yoksa bir... Yuştaki olarak mı? Duruşmaya girmek için bekliyorum Avukat <gülüyor> olarak müvekkil evet. olarak. Evet. Avukat olarak Zor mu davanız? Sizi bekleyen davada daha zor. <gülüyor> değil ya. Ee, yok Bekir. yani ara karar biliyorum ne olacağını. Ama ara o, karar ne falan çıkan Ne çıkar sizce? Keşfe gideceğiz. Keşe gidiyorsunuz. Evet. Peki hakim mi Amerika'yı bir kez daha keşfetmeye gerek yoktesiniz. Size nasıl bir patlaması olur bunun? <gülüyor> ben orada yığılırım herhalde. Ha dediniz diyelim Hakim Mesela. olaydan korktu diye bitti <gülüyor> yani olay. Hakim daha da şaşırır siz yığılırsanız. Hem patlatıyor hem kendisi yığıyor. Ben anlamadım bu olayı diye. Valla olabilir bilmiyorum. Ne, ne derler Semih Hanım? E, duruşmadan sonra bir görüşelim mi der? Ne der? Lütfen ciddiyete de. Oraçık da bağırır silir. ya bence. Semih şey Hanım kendinize gelin. Niye bayılıyorsunuz? Hakim benim. Kararı da ben veririm diyebilir. Bayılma <gülüyor> değil canım. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok hakim Bey diye. Bir espri yapsanız. Ne olur yani bir avukat olarak? Başınıza Vallahi, ne gelir? hakim biraz ters yani. Sıkıntı çıkartabilir. <gülüyor> Aman ne mi? <gülüyor> <panikti>. Tamamı <gülüyor> Peki efendim o zaman lütfen esprilerinizi dostlarınıza, şikayetinizi bize bildiriniz diyelim. Ee, hemen cevabınızı alalım. Ee, i̇nternetin yalancısıyım. Paris'te Laterna var. Laterna, Laterna 99. Alafifi diyoruz. Laterna'yı da ekledik listemize. Hı hı. Çok teşekkürler efendim. İyi ben şanslar diliyoruz. Kolay gelsin size. Sağ olun. Yani. Sağ olun, Herkes de bu arada internetin yalancısı bakıyorum. Yani bir tane dinleyen falan hiç kimse yok mu ya böyle... Mesela ben çok. Mesela İtalya'da ben kendim. Keskisini dinledim. Ale keskis neydi? Ale keskis ne? diye bir şey var mı İtalya'da? Fransız radyosu. İtalyanlardan yapacakmışlar. Hmm, İtalyan konsolosluğunun da. yabancı soruyorum. yabancı müzik çalıyor. Yabancı misyon. İtalya'da Fransızca müzikler. Müzikler mi? <gülüyor> müzikler çok güzel bunlar da bebelerle. Günaydın efendim. Günaydın efendi. Bu sesler size ait değildi. Merak etmeyin. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk Beyefendi Hanımefendi dediğim için özür üstü yüzüme kapattı Yok Kapatalım, bence kapattı. dinleyicilerimiz e, birden telefonun açılmasına alışkın değil Evet ya Birden yüklendik çünkü sevgilerimiz Bu sabah esprimiz bu yavaş, yavaş aç Günaydın efendim Günaydın Kimle evet. görüşüyoruz? Benim var merhaba. İrem Hanım birden yayını aldığımız şey için... <gülüyor> yapamadınız. Evet, niye öyle oldu? İlk defa böyle bir şey. İrem Hanım sonunda başardınız. Yani uykudan hemen sonra arıyordunuz bizi. Daha doğrusu uyanır uyanmaz. Bu sefer uykuda aradınız bizi. Ne yani gelince... bileyim. aradım sizi çok aradım ama bir, birisi çıkıyor bir kayıtlı merhaba burası Radyo T diyor. Ay onu duydukça sinirim bozuluyor. Ben Top de ama vallahi de... onu duydukça bizim de sinirimiz bozuluyor. <gülüyor> Ay o ne abi? Ne arıyor? Onun taksısı varken. Rüyaydı o. Rüyaymış da rüya. Hiç şey yok. Ürüyor. Buyurun efendim hemen cevabını alalım. Ee, ben de yine e, buldum bunu. Yoktu dinlediğim falan yok. Eee Inter Milan mı? Milli. Hayır milli milli. Öyle Nerede oldu. nerenin radyosu bu? Roma Roma yayın yapıyor çok dilli yayınlar yapıyormuş kendisi. Çok dilli yayın. Evet. İnter dile olsaydı o. İnter dile dile bir yar. İyi ki İntermile iyilikledik. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben güzel. teşekkür ederim hoşça kalın. İyi güle İntermile. Kaç santim yapıyor hiç onları sormuyoruz bakıyorum. Herkes bir rahatladı geçti. Romadan yayın yapıyor abi işte kaç. Tane? Romadan yapınca kaç kaçtan yapıyor abi? Uzun dalgadan yapıyormuş. <gülüyor> Öyle günaydın efendim. Hani of günaydın. Merhaba. Merhaba efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, Tuğba Cevabımı vereceğim. Hiç lavalı olmadan kapatacağım demiştiniz ee, sanki arkadaşlar. Bakın şimdi bakın. Hayır, Cevabı veriyorum şey hemen kapatıyorum. <gülüyor> Tuğba <Hanım> yine topukluları <gülüyor> çekmiş. bugün. Ulan, Ulan, yine doktoru. topuklular ya. Evet, evet aynen bahçeye gittik. <gülüyor> Ay bir bahçeye çıkın da bir Hadi bir edelim. bahçeye çıkın be ya. Anlamıyoruz Tuğba Hanım ne dediğinizi. Biz de sizi anlamıyoruz. Kendimiz de <gülüyor> ne dediğimizi bilmiyoruz. Ha, bak bir topuklar bahçeye... geliyor <gülüyor> geliyor dur sessiz. Çıktınız mı? Az kaldı ya. Yok daha sen Tamam sen koridordayım. Bir de siz ofisinizdeki telefonla mı çıkıyorsunuz bahçeye? Bu kablo sesi nedir? Yok. <gülüyor> o sanırım bileziklerimden küpelerimden <gülüyor> geliyor olabilir koştururken. Topuktan sonra bir <gülüyor> aksesuar daha öğrendik. <gülüyor> evet bugün sizin için topuklu ayakkabı giydim istedim. Ay sağ olun vallahi <gülüyor> yakışmış <gülüyor> ama ne yalan söyleyelim yani. Güle güle yani, giyin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Çok güzel olsun. O misin? sonunda bahçeye kaçtım. Bunu bir ilk hatta. defa görüyoruz yalnız değil mi ya? Hayır yani daha önce görmüş müyüz? Yok muyum? onu bir kere de şeyin Bunu kimin nişanında düğünde giymişsiniz? Düğünde mi giydiniz nişanda mı? Bir şeyde giymiştiniz bunu <gülüyor> Kolye çok yok. hoş Ben onu beğendim Ayakkabı mı yoksa e, Bu partaya Sakın olayını mı? Ayakkabıyı Ayakkabıyı ha, nerede ayakkabı. giydiniz daha önce? Bir nişanda giydiniz mi? Bu ayakkabıyı yok Nişanda giymedim Nişanda giyecek kadar da bir ayakkabı değil mi? Bizim için o zaman çok fazla özenmediniz yani ya ama hayır öyle demeyin. Çok güzel. Ben çok topturuyorum ayakkabımı. Ya bir Fahir şeyle de... karıştırdı. Fahir o senin dediğin. Hayır abiye değil. Evet abiye değil. Yani günlük. Günlük topuklar. Günlük topu. Ayakkabı. Ha günlük evet. topu. Ya, biz de öyleyiz sizin için. Günlük gelip geçici Sırada. bir şeyiz yani. Hayır öyle. Ama şimdi siz her gün... E Ha, o yüzden her gün gün yeni ya yapıyoruz ispirimiz kaçtı yani ha, yani bir abiye giyecek kadar özel bir durum. Sağ olun Tuba Hanım hiç o, o önemli da, değil. Biz size bir gün program yapsak ondan sonra bir daha sizin telefonlarınızı açmasak en kıymetli olurduk ama değil mi? Ya, hmm. ya, ondan sonra, sonra her gün abiye sizin için abiye ayakkabı giydim. Yalnız, Çok, Tuğba sen, ya Tuğba Hanımın abiye de giyerim yani her türlü abiye kıyafetle beraber geliyorum. Tuğba Hanımın abiye ayakkabıların hepsi iç mekan ayakkabısı yani nişanlara giderken giyiyor. Şimdi bahçeye çıkıyor ya. Evet. O yüzden altı pislenmesin ya Peki abiye. çok özür dilerim. Kır düğün abi niye yok? Evet olur. Sen kır düğününü nasıl açıklayacaksın? Onu da şöyle çantasında koyuyor getiriyor o tip ayakkabıları. Çantası. Yani Hayır geliyor çantasında. Poşetli desen inerler. Hafta giyiliyor. Ondan <gülüyor> sonra. Ben şey sadece Zaten kır düğününde e, topuklarımız e, yere batıcaksın yani toprağa. Zaten kadınım da bende topuklu çok. Top mantıklı değil mi? Bir ara tabi top, toprağın mı dedi bir ara? Tuba <gülüyor> batar dedi. Evet. Top. Gerçekten öyle. Yani kız dünya bütün için yani olan yerlerde evet. eğer çok yüksek altse ise sivri topuksa bir de sivri topuklar batıyor tabi <gülüyor> gerçekten çimle topda. O yüzden kızının de yani daha bence kısa topuk yandı. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Peki Tuba. Yeter. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Peki, Peki. De, evet, hangi kapı mı Hangi ülke? Hangi servis? Ee, ya ben de dinlemedim. Ama e, bulduğum kadarıyla... Hatırlıyor Evet hatırlıyorum. İspanya'dan e, Katalonya radyo. Aa, İyden. Katalon efendim. Evet. Katalonya 99. Tabii İspanya'dan hani genelinde mi bilmiyorum. E, sadece, ya, yo, Barcelona ve bölgesinde işte, o o çıkan Sartana Katalan bölgesinde. Saadete, Barcelona'dan evet Tabii. sadece Katalonya bölgesinde yayınlanıyormuş gibi geldi bana. Ama çok böyle yerel bir isim gibi. <gülüyor> Peki çok Bilmiyorum. teşekkürler Radyo Katalonya. Teşekkür ederiz efendim. Topuklularınızla <gülüyor> sizi işe alıyoruz tekrar Katalonya. Bahçede toprağa saplandı biz. Katalonya. Katalonya. Katalonya. Katalonya. Katalonya. Bir şey bu da şarkısıdır abi. Sadece jingle yok Katalonya'nın. Hiç gelmek Katalonya fire katıldın ona sen az Katalonya'nın. Katalonya Ama ben onu öyle duyarak da şey yapmamıştım. Şey ben azıcık duydum da öyle içimden şey yapmışım Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Şafak. İyi Şafak Bey iyi ki geldiniz. Hep kızlarla konuştuk bu sabah. Hep radyocu ha, Hep neredesiniz? Neredesiniz Şafak Bey? Ben şimdi tekno kentteyim. Tekno kentte. Ne sen. yapıyorsunuz tekno kentte? Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Sim üzerine. Ne üzerine? Sim mi? Yazılım. Yazılım. Niye utanarak söylüyorsunuz? Göğsünüzü geri geri söylediğin Şafak Bey. Sim anladım ben ya. Sim üzerine çalışıyorum. Bence bir bende bağlantılı sorun oldu yoksa mesleğinizi utanmıyorum. Son Tabii canım bence de hiç sorun yok. Bence zaten günümüzün en havalı mesleği yazılım. Bence ne bağlantıdan utanın ne mesleğinizden utanın bağlantınızı da göğsünüzü göre göre söyleyin hiç merak etmeyin her şey net bir şekilde anlaşılıyor Şafak Bey. Buyurun efendim hemen cevabınızı da alalım. Ee, İşiş radio Tiris diye bir istasyon dinliyordum onun da birden fazla kanalı var ee, caz tak gibi. Ee, Siz hep caz, caz, dinliyordunuz, caz dinliyordunuz değil mi? Ya aslında pop da vardı da Almanca pek anlamadığım için e, caz ve rock'ı tercih ediyordum. Caz ve rock diyorsunuz. Peki. Ee, radio, radio, Swiss. radio Swiss dediniz öyle mi? Yani, her şey güzel. İstişe iş çakısı gibiydi böyle. Yani bir kanaldan birine geçiyorsunuz hemen caz yerinde rock işte pop hayatını istiyorduk. Haber vardı. vardı. Ee, adamlar her şeyi o mantalitede yapıyorlar ya. ya bak. Radyo yapacağız nasıl? Çakı, İsviçre mantığında. Çakısı gibi. çakı mantığında hocam. Oğlum İsviçre'li de kendi çakısına İsviçre çakısı demezsiniz. Yerli malı çakı diyorlar onlar. Tamam yerli malı en iyi çakıyı alacağım diyormuş mesela. Mezuniyetim be. Çok diyeyim. pahalı çünkü. Evet Çabak Bey bir şey diyordunuz onu da alalım sizden. Frekansı da yanlış olmasın. Bazı civarında 100.700 diye hatırlıyorsun. Evet doğru. Bakayım bir. Radyo Sivas ee, 100.7 100. 100. doğru doğru Çok doğru doğru doğru. Kapama da son cihetim. Şey Buyurun. Avrupa'daken radyo dinlemek büyük bir keyif oluyor çünkü dinen sizin problemlerinizle başlamak son derece keyifli oluyor. Çok sağ olun Çok efendim. teşekkür ederim. Ya sağ sağ olun. olun o sizin o zerafetiniz şey. Şafak, şafak ya. Beyciğim yani. Zerafet style diyoruz. Şey, Avrupa Kıfası görmüş kafası ta ile de böyle oluyor işte. Son telefonu alalım reklamdan önce. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Ersun. Ersun Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Trafikte misiniz? Evet, şu anda trafikteyim. Tam ekibiz kutlayım. Eğitim Eskut'tasınız. Peki efendim. Kolay gelsin diyoruz size. Sağ olun. Nereye istikamet, nereye gitmeye çalışıyorsunuz? Ee, şu anda ulusa doğru gitmeye çalışıyorum. Ee, buradan birini alacağım. Ondan sonra ulusa devam edeceğim. Kimi edeyim. alıyorsunuz? Kim Hayır, yani Bey ne Bey. isim mi? Birini alacağım. Vay, Ersun Bey kimi alacak? Adam, tamam. adam mı alacağınız? Şimdi mı? herkes bunu merak ediyor değil mi? Evet. Valla evet. biz merak ediyoruz Ersun Bey. Evet. Şu anda bir resmi işi yapmak üzere şirketimden birini alacağım. Kadın Ver, mı adam mı? Adam. Adam. Evet. Adam, adam. Adam gibi adam. <gülüyor> adam, adam gibi, adam, gibi adam. adam. Bu işlerde tek güvenebilecek kişi Ersun Bey. Gözü kapalı işe kalkışacağı tek kişi. Debilir misiniz? <gülüyor> Güven, evet. Güveniyor musunuz bu alacağınız beyefendiye? Evet, çünkü onu işe ben aldım. Öyle ben mi? sonra, evet. Şu anda işe giriş işlemlerini yapacağız. Yani ben şey diye... diye misiniz bazen? Yani çok kısa bir süre geçti galiba üzerine. Ne zaman aldınız Dün mü? Yok birkaç önce görüşmelerimizi yaptık. Resmi işlemlerimizi de bugün artık tamamlıyor olacağım. Sigorta yapıyor musunuz Ersun Bey? Kesinlikle. Yapıyorsunuz. Peki evet anlamında kesinlikle. Evet. Ee, hayırlı olsun diyelim. Yani Peki, siz onu al. Bana bak beni mahcup etme lafını kaç defa ettiniz beyefendiye? Aa bu ne değil ama aldıklarıma hep söylüyorum onu. Peki bunlar da bugün söyleyeceksin herhalde aldığın tas. Bugün söyleyeceğiz evet. O yüzden <gülüyor> uzak bir yere götürüyor anladığım kadarıyla bunu söylemek için. <gülüyor> ersun Bey. Bir şey soracağım. Siz patronusunuz <gülüyor> o zaman? Öyle mi o, o adam? Hayır hayır ben ben, bu, ben çalıştığım şirketin insan kaynakları yöneticisiyim. Ha. Hangi pozisyon? Anladım. Peki patronu da o işi aldı yani anladığım kadarıyla. E tabii canım iş nasıl kuruldu <gülüyor> zannedeceksin. İlk insan kaynaklarını bulursun o bir patron, bir buluyor. patron. Buluyor. Her, şey, her şey insan kaynaklarıyla başlıyor. Doğru, değil mi? tabii canım. Hemen evet. cevap alalım Mersun Bey sizden sizlendim. Evet, ee, Fransa'da internet üzerinden dinlediğim bir tane caz radyosu var. Hani e, hangi frekans olduğunu sorduğunu söyleyemeyeceğim. Evet. E, onu dinliyorum. E, aynı zamanda da işte böyle Fransızca çok konuşulduğu için e, keyifli oluyorum. Adı ne radyonun? E, e, jazz. Jazz français français français Çok teşekkür ederim. Rica Hadi görüşmek görüşmek güzel. Güzel. hadi ayrılışlar size. sağ olun size de. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Dokuz çiften birini belirledik sevgili dinleyiciler şimdi bu sabahın şanslı ismini açıklayacağız sizlere. Kim olabilir kim olabilir diye düşünüyoruz düşünüyoruz düşünüyoruz. Ve cevabı Tabii ki biz veremiyoruz bize bilgisayar yardımcı oluyor ee, ve bilgisayardan çıkan isim de çok enteresan ve manidar bu bilgisayarın biraz e, özelliğinden bahseder misin Fahir? Bu en bilgisayarın öze özelliği bir insanın bir saatte yaptığı işi bir saniyede yapmışsın. Ve bir yani son geçen hafta indirimden mi aldık biz bunu? Hayır. Bu e, me memur kapasitesi sınavından sonra yapılan memur atamalarının yapıldığı bilgisayar var ya. Aynı modelleri. Onun aynısı müdahale edilemiyor yani Müdahale Dışarıdan kesinlikle bir müdahale söz konusu bile mevzu bahis değil. Evet. Ee, cevabımız e, şöyle açıklandı. Print out'tan okuduğum kadarıyla. Print out diyorum. Printer da var bilgisayar. Printer de var. Sevgili ama biraz mürekkebi bitmiş. Ne oldu? Kurudu mu bu ne oldu? Açıkta bırakmışsınız. Hiç ne yazdı okumuyor. Gözde Hanım e bugünün şampiyonu. Gözde Hanım'ın e e cevabı var mı bilgisayardan çıkmış mı? Evet, evet e, bu e. Avusturya'nın Österit, Österit, Österit, Österit, Österit dediği Avusturya'nın Avusturya'nın Almancası olan Avusturya Avusturya Österi Österi Österi oldunuz. <gülüyor> Lütfen Oktay Bey Österi <gülüyor> evet, oldunuz. Programın tam da bitişine geldiğinden e, hiç tela mata gerek yok. Gözde Hanım bize arasın hemen. Gözde Hanım şarkı... bize arayın yoksa hakkınızı kaybedeceksiniz. Şaka şaka kaybedemezsiniz. Ne güzel şarkıydı. Ne güzel Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını, Office kaçkını. Office kaçkını. As I still walk on I think run away I'll Run run run run run away I'll run, run run run run run away kaç Ofis kaçkını hafta içi her gün saat 10'da Radyo Tüde, Radyo Tüde. Modern Sabahlar sona erdi